Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet yeni bir aydayız ve bu ayın ilk çarşambası ve ayda birle ile karşınızdayız. Ben Eczacı Mustafa Turunç bizi dinleyenlere sevgi ve saygılarımı buradan iletiyorum efendim. Evet, Ayda Bir'in bu ayki konuğu ve konusu yine ilaç eczacılık dünyasından. Eczacı Rafe Şahin e, konuğum. Kendisine teşekkür ediyorum, kırmadılar, geldiler, lütfettiler. Hepiniz ediyorum. biliyorsunuz Çağdaş Eczacılar Derneği Genel Başkanı Sayın Şahin. Yine ne konuşacağız? Tabii ki eczacılık ve ilaç. E, sayın, sayın Şahin, önce hoş geldiniz. Gerçi ilaç ve eczacılık camiası sizi tanır ama yine de çok kısa bir özgeçmişinizi alayım efendim. Buyurun. Ben önce bizi dinleyen sevgili avan e, dinleyicileri, meslektaşlarıma e, ve çalışan, eczane çalışanlarına, eczane teknisyenlerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ona, onlar adına teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Buyurun. E, doğrusu işte yıllardır bu mesleğin içerisinde bir yerinden tuttuk gidiyoruz. 77 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacık Fakültesi'nden mezun oldum. 78 yılından bugüne de meslek e, örgütleri içerisinde bir şekilde bir ucundan tutarak süreci götürmeye çalışıyoruz. Bizim için bir hayli de uzunca bir maraton oldu bu. E, doğrusu yorucu bir maraton ama değdim derseniz evet değdi. Yani bu maraton içerisinde çünkü amaçladıklarımız, umutlarımız var. Ona dönük mücadelelerimiz var. Eh bu ne kadar katkı sunuyorsak O da meslektaşların şey, Bu mücadelenin içerisinde yer alan Tüm sevgili Çok değer verdiğimiz ezvacı meslektaşlarımız Kendi vicdanlarıyla Bağlı bir şeyi biz Üretiyoruz hep birlikte üretiyoruz ee, Bu çorbada bizim de bir Tuzumuz var ee, Bununla da Evet Övün, övünüyoruz. Ee, geleceğe dön, dönükte umutlarımız var. Bunu da işte bir mücadele ahkamı içerisinde örgütlü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Evet tabi sevgili dinleyenler geleneksel tevazusunu Sayın Şahin gösteriyor. Gerçekten meslek örgütlerinde çok ciddi emek veren arkadaşlarımızdan biri. E, akil insanlardan biridir Sayın Şahin. E, genel konumuza geçmeden evvel esas 18 Eylül ve 18 Eylül'den sonraki bu gelişmelere değineceğiz. Ancak e, kısaca Çağdaş Eczacılar Derneği ile ilgili de bir bilgi verirseniz bilmeyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, dinleyenlere. Doğrusu bu derneğin geçmişi ezana Sahipleri Derneği'ne dayanıyor. Ezana Sahipleri Derneği de kendi dönemi içerisinde bir hayli aktif olan bir dernek. Tabii sonra eczacı odalarının işlevleri çok daha öne çıkınca eczane sahipleri derneği bir anlamda e, o genel işlevi içerisinde birazcık şey yitirdi. Bunun için de... Arka plana düştü. düştü. Ama doğalı, doğaldı doğal Doğaldı bu da doğaldı. Yani. Çünkü doğrudan eczane sahipleri doğrudan artık eczacı odalarında şey yapmaya başladılar. Günlük rutinde de genel olarak da e, ilişkiler eczacı odalarıyla doğal olarak gelişti. E, sonra o süreci oturup değerlendirdik. E, kendi yerimiz vardı. Kendi yerimiz vardı bunu daha doğru nasıl kullanabiliriz daha rasyonel nasıl kullanabiliriz bu derneği daha işlevseler nasıl getirebiliriz diye ismini değiştirdik daha genel bir derneğe dönüştük eczana sahipler de çağdaş eczacılar derneği diye düşündük ve biz bu alanda birilerine eczacı odasına rakip değildi onu bütünleyen eksik kalan teorik olarak eksik kalabilecek boşluklar var mı diye düşündüğümüzde evet onun var olduğunu gördük o boşlukları en azından biz o rutinin içerisinde dışında kaldığımız için çünkü Eczacı Odası'nda yönetimler çok ağır bir yük üstleniyorlar. O içerisinde çoğu zaman e, bir hayli bir boğuşuyorlar. Evet. E, biz o rutinin dışında biraz daha objekt bakabiliriz mi sorunlara? Onların altını dolduracak teorik şeyler kurabilir miyiz diye düşündük ve derneğe böyle bir işlev yükledik. Yani dernek e, şeyi açabilecek, geleceğe dönük politikalar üretebilecek bir entelektüel bir alan olarak Değerlendirildi ve bu alanda karınca karınca işlevini sürdürmeye çalışıyor. Tabi eksikliklerimiz var ama bunların bir kısmı maddi yetersizliklerden kaynaklanıyor. Bir kısmı ulaşımla ilgili şey var. Gerçekten de dernek içerisinde bu işi amatörce yapıyoruz. Profesyonel hiçbir elemanımız yok. Ne çalışanımız var. Evet. Böyle olunca da işte o boşluğa, adayız ve o boşluğu zaman içerisinde çok da bir şekilde yerine getireceğimizi düşünüyoruz. Sayın Şahin kaç şubemiz var? Burs, Bursa İzmir, e, İzmir e, Şu anda bir de İstanbul Şubemiz var e, Şubeleşmeyi çok yaygın olarak Kullanmayı düşünmüyoruz Daha çok işte sosyal tabanı çok yaygın olan Ana kentlerde ana merkezlerde Olsun istiyoruz e, Bir de e, yayıldıkça da Altını altyapısını kurmak çok önemli e, Başlangıçta Dediğim gibi çok yaygın bir örgütlemeden çok Bu alandaki boşluğu olan e, Şey kısmını Eczacılığın geleceğine dönük projeler, düşünceler üreterek bu süreci olgunlaştırmak gibi bir işlevimiz var. Bu işleve uygun bir örgütlenme şeyi, ağını geliştirmeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Bugün olduğu gibi dilerim süreçte de derneğimiz bu konularda katkı vermeye devam ederler diyelim ve dernek kısmını kapatalım. kapatalım. Evet Sayın Şahin günü olmuyor ki eczacılıkta ilaç alanında değişimler olmasın. İşte e, sağlıkta dönüşüm programının nihayet ete kemiğe bürünmesinden sonra da çok ciddi e, eczacılarımız bu dönüşümün e, sonuçlarını olumsuz anlamda görmeye başladılar. Bu olumsuzlukları saymaya başlarsak saatler yetmez. Ancak ben en son bu 18 Eylül'de sut da değişikliklerle öngörülen bir yeni değişiklik olayı var. Bunu biraz aşmanızı ve bunun üstünden yürüyelim ve değerlendirmelerimizi ondan sonra bu, bu sürecin içinde yapalım Soğuk. istiyorum. Buyurun efendim. İzin verirseniz 1850'ler nereden geldik diye. Evet. Aslında daha fayda iyi olur. Yani Buyurun. hiçbir şey durup dururken oluşmuyor. Yani o sürecin altını dolduran kimi gelişmeler oluyor. Yani resmi bütününde baktığınızda daha doğru sonuçlara ulaşmak mümkün. 18 Eylül sürecinden öncesinde Türkiye'de sağlık ve ilaç alanında yaşanan çok önemli gelişmeler var. Doğrusu ekonomik anlamda yaşanan gelişmeler var. Yani işte 2004'ten sonra gündemimize giren bir sağlıkta dönüşüm projesi var. O proje daha çok da işte bizim sağlık alanına dönük olarak da siyasi iktidar tarafından bir devrim olarak sunuldu ama evet. adisenin bir devrim, devrim olmadığı, sağlıkta ilaç alanında ciddi yıkımlara yol açtığını en azından biz eczacı Eczacılar ee, olarak çok e, canlı, net evet, olarak kendi günlük yaşamımızda bunu görüyoruz. Toplum birebir bunu yeni şey yapmaya başladı. Yani ilaç alımındaki kimi e, rahatlıklar e, bu toplumda doğrusu başlangıçta bizim beklediğimiz kaygıları oluşturmadı ama giderek evet. giderek bunun başka bir şey olduğunu insanlar öğrenmeye başladılar ve o tepkiler bizimle birlikte de sadece bizim eczacılara dönük bir uygulama olmadığını, tüm topluma dönük bir maliyeti olduğu ortaya çıktı. Evet. İşte o sağlıkta dönüşüm projesinin bugün işte çeşitli bir biçimde gündemimize geliyor ilaç ve eczacılık alanına dönük farklı uygulamalar olarak farklı düzenlemeler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. O proje sağlığa doğru ve sağlıklı yaklaşan bir proje değildi ve kendi ölçeğinde yol aldıkça da her alanda ciddi yıkımları da kendisiyle birlikte oluşturdu. Onu çok net görüyoruz. Ee, sağlık ve ilaç alanı doğru yönetilemedi. Eczacılık alanı da doğru yönetilemiyor. Doğru yönetilmediği için de şimdi karşımızda bir tasarruf paketi var. Nereden çıktı bu tasarruf paketi diye sormak lazım. Yani e, oysa ki önümüzdeki proje bir devrim projesi ise böyle bir projenin işte bir tasarruf paketi olarak gündemimize gelmesi zaten hadisenin ne olduğunu hı. çok net olarak çok gösteriyor. Yani, bu e, ilaç ve sağlık alanının doğru yönetilmediğini gösteriyor. Bu alan doğru yönetilmediği için de işte öngörülen rakamlara ulaşılmadığında dönüp bir tasarruf paketi olarak karşımıza çıkıyor. Bir toplumsal maliyeti oluyor, eczacılara dönük maliyeti oluyor, başka çevrelere dönük maliyetleri oluyor ve o maliyetler de karşımıza böyle farklı düzenlemeler çıkarıyor. İşte gündeme edilen devletin 1850'de çıkardığı Sağlık Bakanlığı Yaş Fiyat Kararnamesi ile ona paralar olarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği ile Tebliğ. birlikte yapılan düzenlemeler aslında bir tasarruf paketinin yasal altyapısını kurmak. O tasarruf paketinin bize değen çok önemli kısımları var. Yani o tasarruf paketi ezacıları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ciddi bir maliyet çıkaracak. Bir toplumsal maliyeti var. İnsanlar artık cebinden para ödeyerek sağlık hizmeti alma noktasında hızla adım adıma giderek büyüyor. Her gün biraz daha katkı sunmak zorunda kalıyorlar. Mane katılım payıydı. İşte ilaçlara dönük katılım paylarıydı. Fiyat farklarıydı bunlar hepsi vatandaşa dönük bir sağlık maliyeti ve geçmişte söylediğimizin bugün hayat bulduğunu görüyoruz. Artık ne kadar paranız varsa o kadar sağlık hizmeti alacaksınız diye söylüyorduk. Şimdi artık o noktaya geldik. Evet paranız kadar sağlık hizmeti almak artık Türkiye'nin gündeminde çok net olarak yaşıyoruz. Eczanelerimize yaşıyoruz bunu. Eczacı bu uygulamalarla birlikte ilaç fiyat kararnamesi 2004'ten beri çok hızla değişiyor. Ve o kararname dikkatini çekmek isterim meslektaşlarım hep iki taraflı değiştirildi. Ya sanayicinin ihtiyacı oldu değiştirildi ya da ilgili bakanlıkların tasarruf paketleri gündeme geldi değiştirildi. Evet, Ama biz, çok haklısın. Hiçbir eczacının e, talepleri doğrusu değişen bir e, ilaç fiyat kararnamesi görmedim. bu. Yıllardır efendim. altını çiziyoruz. Yani eczacı 1980'de dünyada uygulanan neoliberal politikaların sonucu olarak hızla bir tükenme noktasına taşınıyor. Eczanelerin omurgası çökmeye başladı. Yani bunu artık ilgili bakanlıklar da çok net olarak görüyorlar. 8 bin eczanenin geleceğini bugün artık herkes tartışıyor. Sadece biz eczacılar söylemiyoruz. İlgili evet. bakanlıkların, masalların üzerinde rakamlar var. Bunu tartışıyorlar. Dolayısıyla eczanenin omurgasında bir çatlak oluşmaya başladı ve giderek derinleşiyor. O çatlağın nedenleri de belli uygulanan politikalar. Şimdi bu çatlağın giderilmesine dönük önlemlere çok acil ihtiyaç var. Eczacı kendisini geleceğe taşıyacaksa... O artık kendi gücüyle kendisini geleceğe taşıma noktasında değil. Mutlaka Ceynç Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyat kararnamesinde yapacağı bir düzenlemeyle bu çatla önlemesi gerekiyor. Palliatif tedbirlerle sorun çözülemez. İlaç fiyat kararnamesinde eczacının meslekarlılığını mutlaka ekonomik koşullarda kendisini geleceğe taşıyacak bir güvence sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Sayın Şahin şimdi ilaç fiyat kararnamesinde eczacının karlılığını yeniden düzenlenmesi gerekir diyorsunuz. Ancak bu 18 Eylül tebliğlerinden sonra e, baktığınızda e, meslek örgütümüz olarak Türk Eczacıları Birliği'nin e, buna çok somut bu tip bir önerisi bugüne kadar ben duymadım. Yani reçete başına alınacak bir rakamdan bahsediliyor. İşte bir sürü gitgelleri de oldu. Onlarla beraber bu bir de bir değerlendirip ondan sonra devam edelim mi arzu ödersiniz? Doğrusu tabi e, Eczacılar Birliği farklı bir örgütlenme. Ben işte bir dernek başkanı olarak onunla ilgili çok detaylı şeyi de sunmayı etik de bulmam ama en azından şunu söyleyeyim. Ortaya çıkan gerçekten de e, somut şeyler olmalı. Yani Eczacının geleceğine dönük öneriler olmalı artık. Artık bu noktadayız. Yani Eczacının geleceğine dönük, o geleceği kurtaracak. Eczaneler derken de ağırlıklı olarak omurgadan 16.000 bin eczaneden söz ediyorum. Onlar her gün işte o 8 bine biri, biri daha eklenerek katlanarak büyüyor bir kartopu gibi büyüyecek yani bir üç beş sene sonra on altı bin ilgili artık rakamları telaffuz bir etmeye başlayacağız bir önleme paketleri olup mı bunu yani eczacının geleceğini taşıyorsak geleceğini tartışıyorsak onunla ilgili öngörülerimiz varsa ona ilişkinde doğru sağlıklı ve radikal önlemlere ihtiyacımız var bu adımda ilaç fiyat kararnamesi e, değişti bir kez daha gündemde yani dört aralı ertelendi ama hala daha bunun pazarlıkları yapılıyor yani pek çok alanda yapılıyor. Sanayici pazarlığını yapıyor. İlgili bakanlıklar bununla ilgili pazarlıklarını yapıyorlar. Kamu kurumu ile ilgili pazarlıklar sürüyor. Yani süreç ertelendi ama süreç yine 18 Eylül'in başına yine başa döndük. Ve 18 li tartışmaya başladık. O süreci yeni baştan yaşamaya başladık. Ve süreç kendi içerisinde böyle devam ediyor. Bu devam ederken eczacının bu temel taleplerinin mutlaka ilaç kararnamesiyle düzenlenmesine ihtiyaç var. Bu bütün eczacıların beklentisi. Yani bizi dinleyen bütün meslektaşlarım biliyorlar. Yaptığımız bütün toplantılarda aynı duyarlı, aynı tepki duyuyoruz. Yani geleceğe dönük doğru ve sağlıklı önlemler istiyor. O önlemleri de ademkişeyle değiştiriyoruz. Kendi tasarruf paketimiz gündeme geldiğinde ilaç fiyat kararnamelerini bir saat içerisinde değiştiriyoruz. Sanayicinin talepleri gündeme geldiğinde yarım dakikada, yarım saatte değiştiriyoruz. E binlerce insanın, binlerce imza, enzacının... imzalanan kararnameler görmezden gelinip iptal edilebiliyor bu ülkede. Evet, sağlık yaşadık. hizmetinin temel elemanı olan binlerce insanın geleceğe dönük, güvenceye dönük talepleri ilaç fiyat kararnamesinde yerini bulmuyor, bulamıyor. Buna bir çözüm üretemiyorlar. Meslek örgütlerinin tepin üzerinde durması gereken, bütün eczacıların bakması gereken yer şu. Artık ilaç fiyat kararnamesi değişmeli ve eczacılığı karlılığı mutlaka, mutlaka ve mutlaka değiştirmeli. Bu karlılık koşullarla eczacı kendisini geleceğe taşıyamıyor. Taşıyamaz. Taşıyamıyor. Bunun değişmesi lazım. Bile Politikanın... de dediğimiz gibi bu paletsettirmelerle de bu iş olmaz. Ee, kararnamenin içine Antat kalınacak, uzlaşılacak ve eczacının yaşamını sürdürülecek bir kar marjı oranın oraya konup artık bu yasal bir madde olarak orada kalması gerekiyor. Çok haklısınız. İlave şu artık yani ilaç fiyat kararnamesi sadece sanayiciler ve İlgili bakanlıklar bakımından değil, eczacılar bakımından da masaya yatırılması gereken bir kararnamedir. Doğru. Eczacılar da buradan bakmalı, eczacı örgütleri de buradan bakmalı, TEP de buradan bakmalı. O kararname artık eczacılar bakımından da tartışılır bir kararnamedir. Mutabakat sağlanacaksa eczacılarla bu konuda mutabakat sağlanmak zorundadır. Eczacının talebi budur. 24 bin eczacı bunu talep ediyor. İktidarların bunu görmesi lazım. Sağlık Bakanlığı'nın bunu görmesi lazım. Sağlık otoritelerinin bunu görmesi lazım. Bununla yeter mi? Yetmez. Ne var? Bir meslek hakkıdır yıllardır söylüyoruz. Dünya her tarafında artık bu uygulanıyor Hekimin meslek hakkı var Diş hekiminin meslek hakkı var Ezacı ilaç alanında formasyonu olan bir meslek grubu evet. Yani formasyonu olan meslek grubunun ürettiği hizmetin Mesleki anlamda bir karşılığı yok Bunun da ilaç fiyat kararnamesi de gerçekleşmesi gerekiyor Şimdi Ezacılar Birliği'nin bir projesi var Ne kadar arkasında duruyorlar emin değilim ama Yani biz sadece duyumlarımızı söylüyoruz O duyumlar içerisinde reçete başına bir meslek hakkı Hı hı. Yani yalnız meslek hakkı bir formasyondur, bir formasyonun karşılığıdır. Yani hiç reçete üretmeyen ezaneler o, Olabilir, o formasyonu ol. yerine getirmiyorlar mı eczacılar? Getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla reçete başına bir uygulaması doğru değil. Uygulama olacaksa o formasyonun her verilen her bir kutu için o formasyonun bir karşılığı olması lazım. Kararnameye de mutlaka bunu geçmesi lazım. Yani kutu başına bir meslek hakkının da eczacı karlına ilaveten mutlaka... Şey, kararname ile güvence altına alması lazım. Bunun artık zamanı geldi. Ki, ki dediğiniz doğru birçok ülkede Avrupa ülkelerinin pek çoğunda da kutu başına bir e, meslek hakkı var. Var, var. Bütün pek çok ülkede yani Avrupa Birliği sürecine yakın durduğumuzu söylüyoruz. Ona Direkt, ilişkin... Total reçete başına da var ama kutu başına veren ülkeleri de var. Ya yani Onlardan o örnekler çok rahatlıkla Hayata geçirilebilir ülkemizde. Hayır çeyim bütününde baktığınızda işte bizde sosyal güvenlik şemsiyesi altında insanların sayısı hala yüzde yüzlerde doksana da falan değil. Çok da altında yani o şemsiyenin dışında olan insanlar var. Avrupa birçok ülkesinde o şemsiyenin içerisinde öyle olunca da reçete başına uygulama dediğinizde zaten kutu başına ilaç uygulaması anlamına geliyor. Çünkü hepsi hı hı. o sosyal güvence altında ilaç alıyor. siz ilaç alamıyorsunuz. Evet. Yani aldıklarınızı zaten sistemin dışında. Şimdi bizde buna rağmen bırakın onu çok daha ciddi bir şey yaşanıyor bizde. Yani sosyal güvencesi olmayan, olmayan ya da olup da günlük şeyinde ilaç alacak vatandaşlarımızın da bir çiftli standart bekliyor. Yani sosyal güvencesi altında, çemsiyesi altında güvencesi olan insanlar ilacı kamu ilaç fiyatıyla alıyor. Ötekisi peşin para veriyor. O ilacı kamu fiyatının çok daha üstünde bir fiyatla satın alıyor. Yani bir sosyal devlet böylesi bir uygulamayı vatandaşına çiftli standartı uygulayarak Reva görüyor bu başlı başına bir skandal aslında yani evet. bir başka ülkede olsa çok ciddi şey olur basın bu işi es geçiyor ilgililer bu işe çok duyarlı değiller herkes üç maymunları oynuyor herkes üç maymunlara oynuyor bu nasıl iştir yani kendimize taraf... de dokunduralım biraz ezdacı örgütleri de bu konuda sessiz kalıyorlar ne hikmeti doğrusu kendimize do... dahil olur doğrusu evet, sos evet sosyal alanı şey yapan bütün örgütlerin buna da şey çekmesi lazım projeksiyonu evet. çevirmesi lazım yani evet. bundan bir şey çıkmaz yani üç beş kuruş şey sağlayacağım diye ezacının ağzına bir bar, bak, bal salacağım diye bu yaratılan bütün süreçlere onay vermemiz isteniyorsa doğru değil. Bunu da evet, son, son derece etik olmayan bir uygulama dediğiniz gibi biri cebinden parasıyla alacak ve atıyorum yüzde yirmi daha fazla alacak. Hangi vicdana hangi şeye yani neyse evet. <gülüyor> Bu olaylar biraz karmaşık. Birçok meslektaşımın da kafası karmaşık. Sayın Şahin, özetle çok net altını çizdiğiniz olayların ama... ...isterseniz 18 Eylül'den sonra bu işte 700 kalem ilacımız var. 700 kalem kalemdendi. Bunların iade işlemleri sürecini de biraz değerlendirelim. Orada ne oldu, ne yaptı? Bir meslek örgütleri olarak nasıl bir tavır aldık, alamadık? Bunları biraz değerlendirelim. Sonra yavaş yavaş... Dört Aralık'a kadar gideceğiz sizle beraber. Buyurun efendim. Doğrusu bu süreç bir kriz süreci. Yani toplum sağlık açısından baktığınızda da böyle. Eczacı açısından da baktığınızda böyledir. Çünkü ciddi bir ekonomik maliyet var. Yani o maliyeti sağladığı çevrelerle ilgili oturup mutabakatı çok rahat kuruyorlar. Ama eczacılarla mutabakat arayışı yok. Böyle bir şey yok. Gündemlerinde yok. Doğrusu eczacı örgütlerimizde, tepe örgütü başlar çok ciddi bir inisiyatif kullanamadıklarını görüyorum bu süreçte. ...benim objektif olarak gördüğüm bu. Yani bu inisiyatif çok önemlidir. Çünkü nihayetinde tebliğe aldığınızda 24 bin ezane adına bir inisiyatif kullanıyor. O inisiyatifin çok doğru, çok sağlıklı, çok kararlı kullanılması çok önemli. Çünkü bireysel değil bu inisiyatif. Sonunda evet. verdiğiniz her karar 24 bin ezaneye bağlayan bir karardır. Bu anlamda çok ciddi bir şekilde o şey inisiyatifin kullanılması gerekiyor ve hissettirilmesi gerekiyor o inisiyatifin. Eee 18 Eylül ile birlikte ortaya çıkan e, süreçin bir Sağlık Bakanlığı ile ilgilenen boyutu var. Bir de Sağlık SKK kısmını ilgilenen boyutu var. Orada da bir iktidar çekişmesi olduğunu görüyorsunuz. Yani bir kararname çıkıyor. Arkasından ona paralel olarak bir SUT düzenlemesi çıkıyor. Ama iki bakanlık arasında, bürokrasiler arasında sürekli bir farklı bir iktidar çekişmesi var. var. Bunu herkes de çok net olarak görüyor. Yani bu konuda Sağlık Bakanlığı ilaç fiyat kararına Mesif ve benzeri uygulamalarda biraz daha aklı bir zeminde duruyor kendi açısından. Ama SGK'da işin ekonomik şeyin tuttuğu için de musluk bende, paranın musluk bende, bu işe ben otorite olarak öne çıkarım diyor. Evet. Böylesine de bir gariplik yaşıyoruz. E bu tabii bize de onutsuz olarak yansıyor o gariplikler. Şimdi 1850 sürecini bu bakıyorsunuz bir bakanlık 4 aralığa erteliyor, ötekisi bekliyor. Neyi bekliyorsunuz? O süreçte yani e, ezacı tepkisini göstermezse e, 2 Kasım sabahı bir başka emri vakı uygulama bir oldu bitti süreci yaşayacağız. Yani her süreçte bu iki iki şey siyasi otorite arasındaki iktidar çekişmesi, iki bakanlık arasındaki iktidar çekişmesinin bir de farklı bir maliyetini bedelini ödüyoruz sürekli. Onun verdiği stres, onun yüklediği yük yani bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. E, bu süreç içerisinde e, ortaya çıkan eylem. Doğrudan e, SUT'la ilgili bir eylemdi. Çünkü 2 Kasım'da uygulamaya geçecek olan 700 kalem ilaçtı. Önce 772 diye açıkladı. Evet. Sağlık uygulama tebliğine bağlı olarak şey, e, sosyal güvenlik kurumu. Sonra işte bir kısım ilaçların fişiye, e, kamu kurumu yüzde 24'ten çok daha yukarı olduğu için istedişinde kaldı. Hı hı. Bir kısmı da zaten 10 TL'nin altına fiyatlarını indirince fili olarak... Bir de sanayicimizin böyle dinamik evet. bir yapısı da var. Yani Birden 10 bere... üzerine çıkınca şeye girecek, iskontoya pat diye 10 TL'nin altına çekiveriyor ilaçlarını. Şeyin liste dışında kalıyor. Onlarda 70 küsur kalem ilaçtı ve 700 kaleme indi. 700 kalem, 700 kalem ilaçla ilgili de e, e, biliyorsunuz sutta yapılan düzenleme verilen tarih 2 Kasım'dı ve 2 Kasım'da uygulamaya geçecekti. İyi bir, de uygulamaya geçecek. Lafınızı kesin Hı. ama bir de şey vardı bu 700 kalemin dışında bir 200-200 küsur kalemden bahsediyorlar. Nedir bu? Asıl sorunlardan biri de o. Şimdi e, sosyal Bunu güvenlik kurumu pek kurum, çok me meslektaşım bilmiyordu yani onun ne zaman çıkacağını. Kamuoyunu yanıltıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Altını çizerek kalın çizgilerle çiziyorum. işte esnafların bu süre hazır olmadıklarını söyleyerek kendisini bu süreç için dışında tutmaya çalışıyor. 18 şeyin şey, evet. şey, bu bunalım ortaya çıkan krizi sürücünün temel sorunlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumunun kendisidir. Niye? E, kendi belirsizlikleri sürüyor. Altını doldurmadıkları yani işte anlaşma var dedikleri, mutabakat var dedikleri şeyin mutabakat olmadığı. Mutabakatın <gülüyor> tarafları biz evet. bu şey sürecinin içerisinde yokuz diyorlar. Yani o süreci tamamlanmamış. Bir, ikincisi pazarlıklar şey, sürüyor. Evet, pazarlıklar sürüyor. 772 kalem diyorsun, 700'e düşüyor. Daha ortada düzenlenmiş bir net bir liste yok. Hiçbir liste, bugüne kadar yayınlanan listeler gerçek anlamıyla dört dört düzenli listeler değil. ...böyleyeyim yani mecburen biz... ...sağlık bakanlığını şey alarak söylüyoruz... ...temel olarak ya da sosyal evet. güvenlik kurumunu... ...çünkü onlar yasal otorite... ...onların yayıldıkları listeler önemli ama o listelerin... ...hiçbiri de doğru listeler değil... ...yani eksiklikleri var... ...üzerinde çalışılmış bir liste değil... ...böyle bir sorun da yaşıyoruz... ...bir de başka bir şey var... ...şu anda pazarlığı yapılan ama... Eczacı kamuoyunun çok da bilgi sahibi olmadığı... ...bakanlıklarla şey arasında süren başka bir pazarlık var... ...o da işte şeyde SUT'da adı... ...altı çizilen... E, ...eş değeri olmayan orijinal ilaçlar... Mı? ...orijinal ilaçlar... ...bu ilaçlar ne kadar... ...bunu işte yaklaşık biz 200'e tahmin ediyoruz... ...aşağısı olabilir, yukarısı olabilir... ...tahmini bir şey sunuyoruz... ...yaptığımız araştırma 150 civarında... 200'e kadar çıkabilir... ...ama çok önemli ilaçlar ve pazarında çok önemli... ...pay sahibi olan ilaçlar olan bunlar... Ilaçlar, evet. ...bunlar da ağırlıklı olarak da... Ithal kalemli ilaçlar... ...orijinal ve eş değeri olmayan ilaçlar... ...bu ilaçlarla ilgili de... ...ilgili taraflar yani sanayi kesimi... ...ben bu yüzde 2400 konduyu kabul etmem... Diyor. Buradan bir yüzde %24 skonto dayatması var. İyi de uygulamaya hazır dediğiniz şeyi bu listeler nerede? Evet. Hiç hala bu listeler yok ve listede karşılıklı bir mutabakat var mı o da net değil. Siz mutabakat sağlamadığınızda faturasını eczacı ödüyor. Aynen. Evet. Yani 11'den 24'e çıkıyorsunuz. SGK'nın provizyon sistemine koyuyorsunuz. sabah gün eczacı bunu cebinden ödüyor. Kimin ne hakkı var eczacı cebinden ödetmeye? Yani böyle bir yasa dışı işlem de var Türkiye'de. Bunu eczacı kaç yıllardır yaşıyor? Yaşıyor. Evet. 11 skonto dediniz vermediniz yani. cebinden verdi. Ezacı. Şimdi mutabakat dediğiniz şeyin altının artık yasa olarak da olması lazım. Sanayici bağlayacaksa bağlamalı bu. Sanayici bağlamadan yaptığınız mutabakatın pratik hiçbir değeri yok. Siz söylüyorsunuz onun cezasını ezacı çekiyor. Ezacının buna da itirazı var. Artık yeter diye söylüyoruz. Bunlar yapacağını düzenlemeleri yasal altı, şey, çerçeve altına alın. Yasal güvenceye alın. Ve yasal güvenceye aldığınız şeylerin adı mutabakat olsun. Yani fiili olarak yaptığınız bir işin. Şey yaptırım, hiçbir yaptırım gücü yoksa karşı tarafa yaptırım gücü uygulayamıyorsanız her bir bilim sanayici bir birim olarak kendisini bağımsız ilan edip kendisine özgü davranışlar sergiliyorsa 24 ödediğiniz şeyi 15 ödüyorsa 24 ödediğiniz şeyi 12 ödüyorsa bunun yaptırım gücü olmaz bunun faturasında hiç kimsenin eczacıya ödetme hakkı yok diye düşünüyorum ya bu, bugüne kadar yalnız bu, bu uygulamalar hakikaten eczacılar olarak baktığımızda Sayın Şahin çok sessiz kaldık yani e, bu örgüt saflından mıdır nedir? Yani hiçbir ülkede bu kadar e, Antidemokratik bir dayatma olmaz. Dediğiniz gibi karşı tarafla mutabakat sağlayacağınız bir e, şey yok. Bağlayıcılığı olmayan bir kesim var. O kesime siz diyorsunuz ki ben bu ilaçlarını yüzde yirmi dört yaptım. Adam yaptım veya yapmadım. Yapmadığı zaman da şey yok. Bu işin bedelini ödemiyor. E, provizyon sisteminde dediğiniz gibi ayarlıyorsunuz yüzde yirmi dört otomatik düşüyor ve vur abalıya ezaj Olmaz yani hani en faşist ülkede bile böyle bir uygulamanın olmaması gerek. Doğrusu tabi şey yok konuda e, demokrasimizin çok derinliği yok. E, daha o emekleme aşamasında o ciddi zaafları var. Onların tamamlanması ve ülkenin her boyutuyla demokratik layık kendi işte meslek şeyi tabanıyla, sivil toplum örgütleri tabanıyla barışık bir yönetim anlayışının gelmesi öteden beri bir talebimiz. Ama bu konuda bir hayli yol alacağız diye düşünüyorum ama e, oradan şuna geçmek istiyorum. Eksik bıraktığım e, çok önemli bir nokta, evet, iade, iade işlemlerde bir eylem gerçekleştirdik o. Doğrusu bizim eylem talebimizde İstanbul Eczacı Odası'nın da biz bir anlamda dernek başkanıyız ama öte yandan da İstanbul Eczacı Odası'nın Etkinliği içerisinde yer alıyoruz ve genel talebimiz e, bu 700 kalem ilaca ilişkin uygulamanın bir an önce son bulmasıydı. Evet. Bu antidemokratik bir uygulamaydı, şey de olmadı, altını dolduramadıkları da görüldü ve ertelendi. Ertelenmesinin önemli nedenleri var. Önemli nedenlerden biri işte dediğimiz o orijinal ilaçlara ilgili liste ortada yok. Bu konuda pazarlıklar sürüyor hala 2400 kontra ilişkinde net bir şey yok. Bir anlaşma zemini yok. yok. Bir nedeni bu. Bir önemli etkeninde tabi tabii bize eczacılan yarattığı eylemdi. Biz onu yaparken de işte bu ertelensin diye bir talebimiz de yoktu. Gerçi TEP öyle bir talebi ifade etti ama bence ben o talebin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani ertelemenin çözümü olmadığı ortaya çıktı. Bu çözüm, çözüm değil o. Ki. Sadece şeyi, süreci biraz daha öteledi. Hepsi bu. Ama temel şeyler olduğu gibi masada duruyor. Sorunlar Ezacını olduğu gibi. Soruyor. Sorunlar evet, yani, yani. Çok daha büyüyerek diyor. 700 kalem ile şimdi artık neyi konuşacağız biz? 4 i̇ki, Aralık iki, öncesinde 3000'in üzerinde bin ilacı konuşacağız. Çünkü yani bu süreçten 18-50 sürecinden etkilenen ilaçların sayısı bir hayli fazla 3000 üzerinde ilaç etkilenecek eczane bazında düşündüğünüzde bunu 6000 küsur ilaç var ama 3500 civarında ilacı doğrudan etkileyecek eczacı evet. stoklarıyla etkileyecek bunu bunların bir kısmında fiyat düşüşleri olacak. Çünkü jenerik ilaçlarda 80 bandı işliyordu. Şimdi kararnamayla 60'a çekildi. Ha bununla ilgili de pazarlıklar sürüyor. Karşımıza yeni bir oran gelirse de şaşırmasın meslektaşlarım. Öyle bir oranda gündemde. E bit bir tarafıyla da kamu kurumu iskontosu 11'den 24'e çıkıyor. Bunların hepsinin toplamını bağladığınızda 3000'ün üzerinde ilaç etkilenmiş. Sütüle sonunda boş. ciddi bir fiyat düşüşü yaşayacağız. Böyle olunca da 4 Aralık'ta çok daha büyük bir kriz önümüzde duruyor. Önümüzde duruyor. Yani bu krizi daha büyüterek Dört tarafa öteledik. Böyle bir sorunu yaşıyoruz. Evet. Sorun... İade, iade işlemini diyordum. İade işlemi yalnız başına bizim açımızdan şu bakımdan önemliydi. Biz artık bu maliyetleri kabul etmediğimizi eylemsel olarak, tepki olarak ortaya koyduk. Bir hayli güzeldi bu. Bizim açımızdan önemli sonucu bu. Bu işin şakaya gelmediğini ezacının bu süreçteki önünde çıkarılan maliyeti kabul etmediğini kamuoyuna bu eylemimizi duyurduk. Duyurdu, yani evet. daha büyük bir kriz, krizde buna tepkisiz kalmayacağımızın mesajının Hı -hı. ulaşması bakımından bu eylem önemliydi. Evet. Bundan sonra bunun üzerine ne işleyeceksek devam ve, edeceğiz. Ve dikkat ediyorum İstanbul Eczacı Odasının bu ıı, önerisinden sonra da birkaç gün sonra Türk eczacıları Birliği de böyle bir öneriyi tüm Türkiye'de duyurmaya başladı. Zaten o erteleme süreci sanayiciler arasında çok net olarak konuşuluyordu. Yani bu süreçten bir politik sonuç çıkarmayı çok doğru bulmam ben. Doğru olan bu sürecin doğru yönetilmesidir. Taleplerin doğru ifade edilmesidir. O taleplerin arkasında durulmasıdır. Ezacıya dönüldüğünde ezacının o taleplerinin ee, ...en üst düzeyde de... ...ifadesini bulması lazım. Ezacı yıllardır aynı şeyi söylüyor. Bugün çok daha acil olarak... ...çok daha net olarak bu krizde ortaya çıktı ki... ilaç Fiyat Kararnamesi'nde... ...Ezacı karlılığını yükseltilmesine dönük bir değişim şart. Bunu Ezacı istiyor. Bunun için referandum mu istiyorlar? masaya. Ezacı o talebin çok net olarak koysun. Kamu kurum iskontosu yükünden kurtulmak istiyor. Bunun için referandum yapmak istiyorsunuz? 24 bin Ezacı o referandumda... ...ne yapacağını çok net olarak söyler. Yani... Bunları söylüyorsanız bir siyasi iktidar da eczacı tabanından bu tepki alıyorsa buna uygun bir değişimi yaşanması lazım. Bakın Ankara'ya gittik 30 bine yakın eczane dedik ki eczacı eczacı ortaklığı istemiyoruz. Evet. Zincir eczaneler istemiyoruz dedik. Evet. Sağlık Bakanlığı daha önce referandum derken eczacı referandumunu yaptı dedi. Eczacı her konuda referandumunu yapmaya hazır. Artık bu yükü kaldırma gücüne ve ekonomik şeyine sahip değil. Evet. Evet. Peki Sayın Şahin size bir e, mola verelim, e, bir nefes alın, e, bir müzik arası verelim sonra mevcut sorunlarımızdan e, çözüme doğru gidelim. Ayda bir, ikinci bölümde devam ediyor. Aynur Doğan'dan hareketli bir parçayla ara vermiştik es Ve şimdi konuğum, eczacı Rafe Şahin'le beraber ikinci turda yine 18 Eylül'den sonraki gelişmeleri hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Şahin, ilk bölümde 18 Eylül'ün getirdiklerini çok net anlattınız. Eczacılara olan yüklerini e, hem ...sanayi iskontosunun eczacı üstünden yürümesi... ...ilaç fiyat kararnamesinde mutlaka eczacı kârlılığının... ...yeniden gözden geçirilmesi... ...bu önemli olaylar... ...yalnız bütün bunlar olurken... ...sizin ayrıca ikinci bir konumunuz daha var... ...Çağdaş Eczacılar Derneği Başkanlığı'nın dışında... ...İstanbul Eczakop'un da yöneticilerinden bir tanesiniz... ...bütün bunlar olurken eczacılarımızın tepkileri... İstanbul Eczacı odamızın e, önerisi doğrultusundaki e, o talepleri ne şekilde ne yaptılar? Onu, onunla ilgili gözlemini alabilir miyim? Önemli. Doğrusu tabii o süreçte İstanbul Eczacı e, gerçekten de çok önemli bir rol üstlendi ve o işlevini de layıkıyla yerine getirdi. Onun için de tüm yönetici arkadaşlarımı, çalışanları, profesyonel kadroyu buradan tebrik ediyorum. Olağanüstü çalıştılar. Ve bu anlamda da Eczacıya geleceğe dönükte ciddi bir mesaj oluştu buradan. Kooperatif hareketinin önemi açısından. E, çünkü İstanbul Eczacı Odası dağıtım kanallarını çağırdığında işte kooperatifler de içerisindeydi. Böyle bir eylem etkinliği düzenlediğini ve depolardan da destek istediğini söylediğini herkes o sözü vermişti. Ama o sözün arkasında kale gibi duran bir örgüt var. Kooperatifler. Evet. Özellikle İstanbul Ezakop bu süreci çok doğru ve çok iyi yönetti. Ee, ezacılarımıza Mümkün olduğunca ulaştılar ee, Önemi olan Eylemi sonuçlarıydı O sonuçların yaratılmasında İstanbul Ezacılar Kooperatifi'nin çok önemli Katkısı var ee, çiğe, ilgili her çevreye Ezacının geleceğe ilişkin Kaygılarını, geleceğe ilişkin Beklentilerini mesajla bu eylemle iletilmesi lazımdı Bu eylem bu işlevi yerine getirdi Bu işlevin yerine getirilmesinde de önemli bir rolü İstanbul Ezakop üstlendi e, Depolarla ilişkin söylenecek ciddi şeyler var. Ama en azından meslektaşlarımızın e, bu pratik eylemde, bu çok sınırlı, özgün eylemde bile e, şeyin arkasında hepsinin kendi kend, Kendi örgütünün bir, anlamını, önemini çok daha net, çok daha net kavramasına kavradım. yarar var. Evet. E, yani eylem sürecini, erteleme sürecini bekleyip eylemi pazartesine ee, bekletmeyi herkes başarabilirdi Ama önemli olan dediğim gibi O yükün altına girmekti Onun maddi yükü vardı ama bizim için Haz dolayacak sonucu önemliydi Ezacı'nın bu ekonomik maliyete Dönük itirazının Eylemlikle ifade edilmesiydi O ifade edildi İstanbul Ezacı Odası buna öncülük etti İstanbul KOP'ta bu şeyde, Tarihsel süreçte çok önemli bir rol üstlendi ve Ezacı'nın da Böylesi süreçleri Yaşayarak bir şey öğrenmesi lazım meslektaşlarım. Artık bu süreçte yüzümüzü kooperatiflere dönmek durumundayız. Yani geleceğe taşımak filan diye sık sık altını çiziyoruz. O gelecek elbette ki ezacının geleceğidir. O geleceğin doğru örgütlenmesi önemlidir. Doğru örgütlenme adreslerinden biri de kooperatiflerdir. Bu süreci lütfen bu bakımdan da değerlendirin. Her kriz sürecinde çıkaracağımız sonuçlar var. Buradan çıkaracağımız önemli bir da kooperatiflerin bizler için ne kadar önemli olduğu sonucudur. Bunun altında kalın çizgilerle özellikle çizmek istiyorum. Evet özellikle dağıtım kanalı alanında kendi eczacılarımızın kendi örgütünün olması çok önemli. O alanda ne olup ne bittiğini anlamak kavramak ve o alandaki birilerinin ne yapması gerektiğine de çok iyi bir örnek oluşturuyor. Gerçekten size katılıyorum. Hatta bir adım daha öteye götüreyim. O konuda da sizin görüşlerinizi de almak isterim. Şimdi sanayinin ilaç fiyatlarına baktığınızda son AKP iktidarı işte bu sağlıkta dönüşümle beraber SGK yani SSK'nın da eczane eczacılığına yansımasıyla beraber ciddi bir alan oluştu ve ilaç fiyatları da düştü. Biz hep söylerdik ilaç fiyatları çok abartılıdır Türkiye'de düşmelidir diye. Gerçekten de düştü ama öyle düşüşler yaşanıyor ki e her düşüşten sonra sanayici ölüyorum, batıyorum, ben mahvoldum diyor ama bir sonra bakıyorsunuz o, o dediği rakamdan çok daha alta düşebiliyor. Demek ki üretimde de bir şeyler oluyor. Biz eczacılar bunun farkında değiliz. Belki üretime yönelik de artık bir adım atmanın zamanı gelmedi mi Sayın Şahin? E, koplar açısından öyle şey... Yani o, o alanda neyin nasıl döndüğü, kar marjlarının ne olduğu konusunda da artık eczacının, eczacı örgütlerinin hatta bu sayede de tüm Türkiye kamuoyunda bazı gerçekleri bilmesi gerekir. Doğrusu sorgulanması gereken o sorunun içerisinde başka sorular da var. O da şu, yani yıllardır işte biz politika üretiyoruz burada ve sık sık işte şunu dile getiriyoruz. Türkiye'de ilaç fiyatları pahalı. Çünkü ile karşılaştırdınız ama neye göre karşılaştıracaksınız? O, ekonomik standartlara göre karşılaştıracaksınız. Evet. Yani böyle baktınız, onu söyledik. Ve jenerik ilaçlara ilişkinde çok ilginç şeyler, çok altı dolu şeyler söyledik. Dedik ki Türkiye'de jenerik ilaç fiyatları, fiyatları bir hayli yüksek. 80 bandı doğru değil diye söyledik. Ama bugün geldiğimiz noktada bir tasarruf paketi olarak onun 60'a çekilmesi e, çok da yani bizim söylemlerimizin bir boyutlu örtüşüyor ama bu... ...doğru bir sağlık politikasının üzerine oturmuyor. Yani ihtiyaçlar size ona zorluyor... ...böyle bir politika geliştiriyorsunuz. Yani yarın diyelim ki... Evet. ...böyle bir tasarruf paketinize ihtiyacınız yoksa... ...bir Olmadığı daha 80 bandına... ...çok, çok rahat çok çıkarabilirsiniz. Evet. Ama o arada yani 80'den at, 80 bandında işlerken... ...bu ülkenin insanların da soyulduğunu... Hı. ...sağlık adına soyulduğunu görüyoruz. Evet. Bir kere bir otoriteleri de bu açıdan... ...sorgulanmaya ihtiyacı var. Yani sen yıllarca... O sağlık otoritesisin ve bu ülkede 80 bandını pahalı buluyorsan ve insanlarımız buna rağmen bu yaşları pahalı yutuyorlarsa bunun da bir sorgulanmaya ihtiyacı var. Bizim bizim ilaç fiyatları düşer. Buna itirazımız olmaz. Siyasi iktidar düşüyorsa düşürsün evet. ama biz eczacı olarak kendimizi geleceğe taşıyacak ekonomik güvencelere ihtiyacımız var. Evet. Bir meslek grubu omurgası diyorsa ve bu güvenceyi bas bas bağırıyorsa siyasi otoriteler bunu dikkate almak durumundadırlar. Kendileri masa üzerinde kağıt üzerinde bunu görüyorlar ama uygulamaya geldiğinde eczacı elin tersine itemezsiniz artık. Sosyal bir güçtür ezacı. Sadece 24 bin kişi değildir o, on binlerce, milyonlarca insanı etkileyen sosyal bir güçtür. Kendi içerisinde ayrıca bir otoritedir Eczacı. Bunun da taleplerinin mutlaka yansıması lazım bu anlamda. Ekonomik olarak da Eczacı hızla adım adım adım adım adım adım tükeniyor. Tükeniyor. Yani ben omurgadan sözü diyorum. 16 binleri geçen ezanların diyorum onlar adım adım geleceğe ilişkin her bir gün bir yenisi daha gelecekle ilgili çok ciddi kaygılar içerisinde zaten 8000'e ilişkin herkes artık çok net olarak şunu söylüyor ki o 8000 evet artık geleceğe taşınmasında sorun var. Şimdi bunları yok sayamazsınız. Kimsenin yok saymaya hakkı yok. Hiçbir siyasi otorite yok sayamaz, sağlık otoritesi bunu yok sayamaz. Bana 5000 eczacı yeter deme hakkına sahip değil. Bu ülkenin vatandaşı eczacı bunun gereğini yapmakta otoritelere düşer. Evet. Ha. Evet. Yapmazlar mı? Yapmazlarsa karşılığı budur. Sosyal mücadele alanında ezacı kendisini hissettirir ve karşında almak için de ne gerekse onu yapar. Bugün ilaçıya iade eder, yarın farklı eylem türlerini geliştirir. Onunla kamuoyuyla paylaşır ve kendisini bir şekilde kamuoyuyla duyurur. Hem toplumsal duyarlılıklarıyla ortaya koyar kendisini. Hem toplumun bir takım taleplerine sahip çıkar. Hem kendi taleplerine sahip çıkar ve bunu kamuoyuyla paylaşır. Kimse de bunu engelleyemez. E, e, Sayın Şahin... İstanbul Eczacıların bu tip bir eylemlikteki duyarlılığını hep biliyoruz. Bu sormak istediğim de oydu zaten. Bu eylemlik sürecindeki eczacının tepkisi ne yöndeydi? Yani, İstanbul Do KOP olarak doğrusu, en azından İstanbul beklediğiniz KOP sayılar anlamında beklediğimiz sayılara ulaştık biz. Evet. Yani biz işte cumartesi itibariyle iade işlemleri başladığında e bizde rakamları da var. Yüzde 85'ine ulaştık. Ulaşamadığımız ezaneler vardı. Pazartesi eğer bu süreç devam etseydi biz yüzde yüz ezanelerimize olarak ulaşmış olacaktık. E o konuda da e ezanacılar İstanbul kopyesi üyesi e açısından baktığımızda dedi, yüzde yüze yakın bir sonuçla bu duyarlılık gösterildi. Eczacılar bu eyleme boydular ve İstanbul KOP'ta gereğini yaptı bu sürece katkıda bulundu bizim evet. açımızdan hiçbir sorun yok eczacı meslektaşlarımızla zaten e, ilişkilerimiz çok doğal çok sağlıklı ve çok doğru yürüyor bu noktada da İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı bu eyleme verdiği katkıyla bu iletişimi sağladı hiçbir sorun yaşamadık. Ee, ve eylem bizim açımızdan her boyutuyla başarılı bir eylem evet, bu önemli çünkü niye soruyorum önümüzde 4 Aralık'a da değindiniz ee, 3000 küsur kaleme yakın ilaç etkilenecek ve eczacı'nın bu konudaki mağduriyeti ve sıkıntıları e, çok daha e, farklı çok daha büyük olacak o anlamda e, sordum e, şimdi 4 Aralık sürecine gelindiğinde e, bizlerin ne yapması lazım İsterseniz biraz da buna değinelim Tabi önce en azından işte yukarıdan başlayarak cep ve eczacı odalarının bu sürece çok her bir günün çok önemli olduğunun hı hı. bilinciyle çok daha hızlı hareket edilmesi lazım ve bu temel taleplerin mutlaka sürekli gündemde tutulması gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Yani reçete başına uygulaması gibi çok daha arka planda kalan bir talebi temel talep olarak öne çıkarmayı çok doğru bulmuyorum. Bugünün sürecine denk düşen taleplerin mutlaka bu tarihi süreçte gündem edilmesi lazım. ve Bunun arkasında durulması lazım bu bir. Bunları tek tek bir daha şey yapalım mı değinelim <gülüyor> mi? Tabii yani örgütler açısından TEP açısından da eczacı odaları açısından da bir. ilaç fiyat kararnamesi eczacılar bakımından da değişmeli. Sadece sanayiciler ve tasarruf paketi yapanlar açısından değil. Evet. Eczacılar bakımından değişmelidir. Bu değişimde de eczacının beklentisi eczacı karlılığının yükseltilmesidir. En az ortalamada yüzde otuz tabanını baz alınarak bir değişikliğin tabanı... bir değişikliğin yapılması gerekiyor. Gerek. Bir 212. İki önemli, ikinci önemli sorun Sanayi kamu korumiz kontosu, kamu korumiz kontoları artık ezaneler, neler büyük olarak taşımak istemiyorlar. Adı ne olursa olsun ciddi bir tartışma konusudur bu. Eczacı başından beri bu sürece itiraz etti. İtirazında haklıydı. Onu nasıl şey yapacaklarsa sanayiciyle Sağlık Bakanlığı Aralarında Sosyal güvenlik kurumu aralarında bir çözüm bulmalı ve bu yükü kendi, kendileri yani. çözmeliler. Ezacı bunu istemiyor bu yükü daha fazla taşımayı. Bu ikincisi tabi şeye e, yönelik beklentileri var meslektaşlarım asıl sorun da şu. Raf zararları konusunda. Bu, bundan sonra tabi o zararları mutlaka ilaç fiyat kararnamesinde artık yasal güvencede olması lazım. Yani sanayicinin inisiyatifine bıraklamaz bu uygulama. Yani A firma ben yaparım B firma ben yapmam dönüp her biriyle yeniden bir kavga bu bizim işimiz değil tebliğ çıktığı günün tebliğ ertesi çıktığı günü şartlar oraya neyse o yazılacak. şartlarda 45 gün göreyeye dönüş diyorsanız 45 gün göreyeye dönecek ve uygulama başlayacak eczacılar açısından doğrusu bu bugün de bugün de yapılması gereken bu Dört Aralık süreci ise dört Aralık sürecinden 45 gün geriye döneceksiniz ve o tarihten başlayarak 45 gün geriye döndüğünüzde tarihi neyse ise o tarihten başlayarak <gülüyor> Düşmüş, fiyat, fiyat düşüşlerinde, eşyelerinde ez hepsinde ezacı'nın e zararını karşılayacak bu uygulamanın başlaması lazım. Ezacı odalarını da önüne koyması lazım gereken şey ta talep bu, tebin önüne koyması gereken talep bu. Yani birinin 10 gün, birinin 15 gün, birinin 20 gün her birinin kendi ile gelecek bir iş değil Bunun için ilat fiyat kararnamesinde, bunun adı kombalıdır. Evet. Bu aradaki süreçte ezacı meslektaşlarımızdan önemli görevler var. Lütfen bu sürece ilişkin ne yapmalar evet, Yani bir kere stoklarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Bu çok önemli. iki ilaç alımlarınızı minimize edeceksiniz. Artık yeni süreç içerisinde artık 3-5 kalemde 3200 kalem ilaç doğrudan eczanelerinizin rafında etkilenecek. Yani neredeyse piyasanın %75'i bu süreçten etkilenecek. Dolayısıyla bu ekonomik maliyeti en asgariye indirmek için de bir yandan yok edilmesi için temel taleplerimiz için mücadele ederken öte yandan da günlük pratik yaşamımızda kendimizi en az kari zararla şey yapacak adımlar atmamız lazım stoklarımızı minimize edeceğiz 24'lü kantoları mümkünse çok az alacağız öteki işte fiyat düşecek ilaçlarla ilgili mümkünse azalım yapacağız günübürlük alım yapacağız kendi politikalarımızı bu noktadan da hissettireceğiz sanayice de hissettireceğiz ilgililere de hissettireceğiz yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü 2010 yılı Sağlık alanında daha ciddi krizlerin yaşanacağı bir yıl. Bugünden ona dönük de meslektaşlarımın bir planlama yapması lazım. Yani 2010 yılı çok daha iyi geçmeyecek. Bu açıdan da işi krizin Türkiye'deki o krizin derinleşme süreci diyorlar ama en derinleşecek süreçte de sağlık alanında. 2009'da çok net ortaya çıkmadı. 2010 yılında çok daha derin yaşanacak. Bu konuda da meslektaşlarımın duyarlı olmasını kendisine o sürece son derecede dikkatli olması dikkatli gerekiyor. Dikkatli olması gerekiyor. Evet. Ama en azından e, a, 4 Aralık sürecine ilişkin e, bugünden başlayarak e, şey yavaşlatma, işte sendikalar iş yavaşlatma diyor. Biz de ilaç yavaşlatma eylemini devam etmeliyiz. O süreci net görmedikçe o süreç bizim açımızdan taleplerimiz açısından netleşmedikçe bu eylemi devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, evet, çok teşekkürler. Ee, Sayın Şahin, süremize de çok az kaldı. Ee, ancak önemli bir konu daha var. Bununla ilgili de değerlendirmenizi almak isterim. Zaman zaman gündeme gelir. Yine bu dönemde yeniden gündeme gelir gibi bir havası var. Ee, bu bizim meşhur 6197 yasa. ilaç ve eczacılık alanı ile ilgili en kapsamlı yasamızdan bir tanesi biliyorsunuz. Bununla ilgili son gelişmeler nedir kulağınıza gelen ve Ayrıca da e, ne olması lazım bu dönem bununla ilgili bir e, olumsuz bir noktaya gelebilir miyiz? E, doğrusu e, çok olumlu bir noktaya gelmeyiz. Olumsuzdan değil de ondan alayım. Çünkü 6197 sayılı yasa e, bir hayli eski bir yasa. Ona ilişkin de çok ciddi beklentilerimiz var. O yasanın çok köklü bir şekilde yeniden düzenlemesi gerekiyor. Ama bakıyorum ki gerek iktidar kesiminden gerek aşağıdan destek örgütlerinden bu konuda yeterince şey alınmadığı, düşüncesindeyim. Yani 3 e, yıl öncesinde yeniden gündeme geldi. Sürekli bir pişirip pişirip önümüze konuyor evet. bu. E, e, önümüze gelme sürecinde ortak, orta, eczacı, eczacı ortaklı biçimde geldi. Ona ilişkin tepkiler gösterilince geri çekildi. E, şimdi e, o şekliyle, 3 yıl önceki şekliyle hı hı. meslek örgütlerinin çok sınırlı bir değişim öngördükleri şekliyle şu anda e, Sağlık Komisyonu'nun gündeminde ve oradan şeye taşınacak, meclise taşınacak. E, o şekli eczacının beklentilerine yanıt veren ...bir yasa değişikliği olmaz. Çünkü dilinden çeyine kadar o yasanın birçok noktasında değişmesi lazım. ceza hükümlerine kadar, uygulamalarına karşı yeni düzenlemelere ilişkin pek çok şeyin değişmesi lazım. Bunun için de bir zamana ihtiyaç var. Ezacı odaları, TEP bu konuda bir çalışma yapmalı. Yasanın bütününe ilişkin bir çalışma yapmalı. Bu çok sınırlı bir değişiklik bu. Biz her seferinde 6197'i mi gündeme getirip tartışacağız... Yani bir yasa gündeme gelecekse artık bir 30 eczacının bir 20 en azından bir 20 yılına dönük de bir düzenleme yapması e, gerekiyor. Sizin öneriniz biraz daha kapsamlı. Yani var olan benim bildiğim 8-10 tane şey var. Yasa taslağı var. Eczacı örgütlerinde hazırladığı. Ancak onu yeterli görmüyorsunuz daha kapsamlı bir e, çalışma mı yapılması yani gerekiyor? bu bu şeye benziyor yani şimdi e, dünya ta işte 1950'lerde metro yapmaya başladığında biz seyrettik ama bugün evet. görüyorsunuz ki trafiğin e, bu keşmekeşliği ulan bu işi 1950'de yaptırdık diyoruz ama iş işten yani. <gülüyor> şimdi eczacılık işte kaç yıldır yasa yapılmadı 1927 20, yani evet. 50 yılları aşan daha fazlasını aşan bir süreçte daha hala bir yasa yapamadık. Bizim de böyle bir şeyimiz de var yani yasa yapma beceriksizliğimiz de var. Dolayısıyla yani bu yasayı yaptığımızda bir 50 yıldan mı bekleyeceğiz? Buradan baktığınızda hakikaten işte bütün şeylere boyutlarıyla ele alınması gereken bir yasa bu. Yani Bunu böyle ele şu anda Değişecekse adam gibi her yönüyle e, yeniden değişmeli. ele alınıp yani en az bir konsensüsle bir, bir, 20, usla, bir evet. 20 yılında eczacı odalarının ve tep bu konuda önemli. Onların mutlaka görüşleri alınmalı. O görüşler çok temel çünkü meslek alanını düzenliyorsan o alanda kim şey yapıyorsa otoriteyse döneceksin ona ne söylüyorsun diye soracaksın. Oradan gelecek talepler doğrusunda bu yasa düzenlenmeli ama daha köklü bir şekilde. Yani çok işte sınırlı bir değişim şeye karşılık vermez ezacının beklentisine. Onun için de acele etmeden bu konuda bir acele var, bir acelecilik var. Ben var, evet, onun, onun için onun, size aynı zamanda kay kaygılarım var. Niye acele ediyorsunuz? Yani Birileri yasa yaptı diye e, şeye, meclise yasa taşınmaz. Beklentilere çözüm olması gereken bir yasa yaparsınız. Onun için de buna dönük bir altyapıya ihtiyaç var. O altyapı içinde zamana ihtiyaç var. Örgütlere o konuda şey verilmeli, zaman verilmeli, görüşleri alınmalı. O temel görüşlerde dikkate alınmalı. Dikkat. almak şey için Evet, yok. evet, dikkate alınmalı. Yok. Mutlaka dikkate alınmalı ve düzenleme öyle yapılmalı. Beklentimiz o. Evet. Peki Sayın şahin süremiz doldu. Ee, benim değinmediğim size aklınıza gelen e, din, biz sevgili dinleyenlere iletmeniz gereken bir şey varsa e, son söz olarak bir şey söyleye, vereyim size bu olanağı. Tanıyalım. Çok teşekkür ederim bir kere bu olanağı verdiğiniz. Şimdi bir bizi dinleyen meslektaşlarıma, aynı çalışanlarına, eczacı teknisyenlerin hepsine yeniden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, umutsuzluk yok diye düşünüyorum. Biz Mücadeleyle umudu hep geleceğe taşıyacağız Mücadeleye devam edin, Mücadeleye devam O umudun arkasında umutsuzluk yok Umudun arkasında hep umut olacak Çünkü örgütler o umudu taşıyacak Siz o umudun bir yerinden tutacaksınız Umutlar on binlerin umuduna Dönüşecek diye düşünüyorum Onun için sakın şey yapmayın Rehavete kapılmayın, Rehavete kapılmayın. Umutsuzluğa kapılmayın, ya, umutsuzluğa kapılmayın. Evet. Ee, şeyi, Örgütlerinizin Arkasında Daha kararlıca durun Yöneticilerinizin de daha kararlı olması için de baskı, baskı ve şey kullanın. Ee, bunun arkasından bugün olması yarın gelecek e, günler güzel günler olacak. Onun için umutsuzluğu hiçbir dönemde kabul etmedim. Bugün de umutsuz değilim. Tüm meslektaşlarımı bizi dinleyenler yeniden sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Efendim bu güzel sözlerin için bizler de size teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Şahin e, konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler bir ayda bir programı daha bitti. Ee, bu ayki konuğum Çağdaş Eczacılar Derneği Genel Başkanı Eczacı Rafet Şahindi. Önümüzdeki ay yeni bir konuk ve yeni bir konuyla beraber sizlerle olacağız. Hoşçakalın, esen kalın efendim. Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç.